Sabahlar, sabahlar, sabahlar, Modern sabahlar başlıyor. Maybe I didn't love you. Neyse ben söylemeyeyim sevgili dinleyiciler. Arkadaşlar falan rahatsız oluyor. Anladım. <gülüyor> Kanıyla bazı arkadaşlar <gülüyor> rahatsız oluyor. Kim söylüyordu bunu Ege? Pet Shop Boys. Hey Bir Pet Shop Boys söylesin o zaman bırak ha <gülüyor> Bana Aa. cesaret verdi çünkü ben de geçen gün çok yavan bir espri bulmuştum da... ...yapsam yayında üstüme çullanırlar mı <gülüyor> bir diye düşünüyordum. Vallahi e, bugüne kadar hangi oldu. yavan esprinin üstüne çullandık da... ...kimin müziği şey yaptık burada mağdur ettik. Günaydın nokta Günaydın. Kimin no. üstüne çullandık diye düşünüyordum ben de. Bugüne kadar kimsenin üstüne çullandık mı biz? Have ever Evet. No not yet. Yani henüz chullanmadık evet. anlamında. Tabi de bu da chullanmayacağımız anlamına gelmez. Chullanmak ne demek ya? Chullanmak, çul çul etmek. Teşekkürler. Çul çul olmak, allanmak gibi yani. Bu hmm. sorunun verdiği yani bu soruya verdiğin cevap şu gibi. E, Ulucanlar nerede? Ulucanlar yezi abi gibi. Ama yani çullanmak ne demek? Çul çul etmek ayrı. Çul, çul çullandı mı? kullandım, de. çullandım gibi. Herkes onu şey zanneder birinin üstüne hücum etmek falan Ama gibi. Ama alakası yoktur. Çul nedir? Çul K kıyafet demek değil midir? Çul. Yani birinin çok... üstündeki kıyafetleri yırtıp kendi üstüne çullandım. Yani anladın? Kıyafet mi? yaptım yani. Yani, yani Onu... onun üstündeki ee... kıyafetleri çıkartarak kendime kıyafet yaptım. Şimdi anladım ha, şimdi, ya. Ha. Türkçe'miz çünkü elastik yapısıyla çok bambaşka noktalara gidebiliyor. Halbuki hiç alakası yok. Keşke böyle bir Türk Dil Kurumu kararası. Artık Türkçe'nin elastik yapısıyla ilgili konuşulmasının yasaklıyor falan. <gülüyor> Sokak Türkçemiz... karalarında falan buluşsak biz. Türkçe çok elastik değil mi falan mesela böyle gizli gizli konuşsak neler neler Türkçenin ile ilgili bana bir örnek verir misiniz ya yani hep lafı duyuyoruz da yani <gülüyor> mesela ya nasıl öyle elastik hemen söyleyince de akla Söyle gelmiyor ki Türkçe çok elastik bir de nasıl ha. mesela bir elastik sana bir elastik yapayım dur bir hemen bir elastik hazırda evet bir, ben ben bir elastiğimiz ne? olay hani bunu bir turiste anlatırken hemen net bir örnek verebilmek lazım tamam mi? ben sana hemen spor sayfalarını açıyorum dur <gülüyor> O, da, elastik... o elastik değil, o kelime oyunu ya, kelime... ya belki de elastik de vardı. Bazen elastik de vardır de de vardır ya. yapıyor çünkü spor sayfaları ee, Demirören'den Şike Yaratı Pek değil elastik ya. değil bu Dinleyicilerimize de soralım değil. da Onların da aklına gelebilir Valla Türkçenin elastik yapısıyla ilgili bir örnek veren olursa Onu ödüllendirelim bence Ama hemen Hemen anında ödüllendirelim üstelik de Hemen şey yapana hemen ödül Bak ne kadar güzel bu teklifi asla kaçırmayın derim Telefonumuz doğrusu Telefonumuz 210 30, 30 sevgiye dinleyiciler Dilimizin elastik yapısıyla ilgili net bir örnek. Yani hepimiz duyuyoruz, hepimiz... İşte işe de biliyoruz hani bir şeyi başka yerlere çekmek mümkün diye ama net bir örnek gelmiyor. Anında Gelmedi, taktiğe evet. bir örnek ver Mesela başka şey olsa mesela halayla hala mesela. Heh, mesela tamam mı? Ama. O hemen e, tak anında verilecek cevaplardan biridir. Evet ama o da elastik konusunda verilecek. Şey. Değil değil. Hayır, başka konularda var diyorum. Hazırdaki e. hazır. Hazır hazır, konu, hazır doğru. Hazır espri, espri gibi düşün. Doğru. Yani, ne olabilir Lütfen ya. Türkçemizin elastik yapısından bir örnek verin. Ya bak ne güzel örnekler var. Bir virgülün çok şey değiştirdiği cümle desem herkesin. <gülüyor> kafasında. O da mesela elastik değil ama noktalama işaretlerinin önemi ne Önemi Ama elastiklikle ilgili maalesef, Aa, maalesef, olur mu ya bir dakika ya vardır kesin. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendim? Ben Cihan Devrim Avunduk. Cihan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda? Arabanızın içinde anda... şeyle konuşuyorsunuz değil mi? Havalı bir aletiniz var. Evet efendim öyle. İşte Türkçe'nin elastik, elastik yapısı bak havalı <gülüyor> aletiniz var deyince mesela ne kadar ama yok o da örnek değil ya. O da Cihan Bey olur. geliyor mu aklınıza? E, geliyor efendim birkaç tane fiil geliyor. Fiil mi? Hı -hı. Evet. Buyurun Cihan Bunlar mi? bizim şimdi elastik örnek... deyince aklımıza gelen şeyler bizim canımızı rütükle e, sıkabilecek Hayır. örnekler yok, değil öyle. değil mi? O zaman dinliyoruz buyurun Cihan e, Bey. Elastik fiilleri... Örnekler vermek hiç duymadığımız şeyler bugüne kadar çok heyecanlıyım. Hadi, Elastik e, fiiller diye hiç şey mi? yeni girdi ya ee, Yok, günlük günlük sürekli kullandığımız fiiller bunlar. Doğru buyurun. Çeker çek oraya gidiyor. Ve örneğin vermek fiili. Evet. Bir başkası da sokmak fiili. Doğru bunlar hakikaten argo'ya da çekilebilecek. Evet. Halbuki hizaya sokmak evet, Sıraya sokmak, sokmak Güzel anlamları da var Umut vermek, yaşam vermek Ve haber vermek Hesap vermek başkası hesap. Bir başkası da yemek fiili Yemek fiili doğru evet. yani Bizi yeme kardeşimle dersiniz Biliyorsunuz Bu adam bizi yiyor ya, de deriz. ya da yemek yemek olarak da. Yemek edebilirim. yemek olabilir Yemekler de kendi arasında ayrılıyor Köfte yemek, salata yemek mesela Aynen öyle. Çok te <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ederim ben. Çok teşekkür <gülüyor> ederim. Beni kırmadığınız için teşekkür ederim. <gülüyor> Vay canına. Ne ne bir insan. Ne diye mesaj Cihan Şimdi... Bey? Cihan e Bey ne verelim ya? Biraz para mı verelim? Ne yapalım? Üstümüzde de. Sana... Ne bileyim? Hava atıyordunuz demin öyle böyle. Hanım da hediye falan diye. bir şeyler. Hanım hediye e, 9 Nisan da geçmiş. O da gitmiş. Cihan Bey çok teşekkür ediyoruz. Biz size bir hediye bulacağız. Yeniden onun sediçesiz umarız kaçırmazsınız. İyi günler diliyorum. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Güle güle. Bak, afiyet olsun. O şakalın anlamında da kullanılır. Öyle de kullanılır. Yemekten sonra Böyle afiyet olsun yapayım. anlamında da kullanılır. Yani bunlar hep tabii Türkçe'mizin Evet Müfredatı mi? <gülüyor> sokuyorlarmış zaten. Elastik fiiller diye. Günaydın efendim. <gülüyor> İlk izahattır. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Hüseyin Gökçe. Hüseyin Bey hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun dinliyoruz sizi. Teşekkür Bu arada bizim e, programımıza telefon bağlayan arkadaşımız telefonları üst üste bağlamazsa şu yayındaki... ...sesinden kurtulacağız. Onu da bir... Buradan dağlara haykırmış olan. Evet, Buyurun dağlı. Hüseyin Bey. Ben bir kopya çekmek istiyorum. Daha doğrusu yıllar önce yayında yapılan bir şey aklımda kaldı da. Buyurun. Bizim yayınımızda mı <gülüyor> oldu Hüseyin Bey? Tabii, tabii tabii tabii. Buyurun. Hatırlarsınız muhtemelen yanlış anlaşılan parçalar şeklinde bir şey vardı. Evet. evet. Hani yerli veya yabancı sözlerini yanlış bildiğimiz ve yanlış telafi tekrar ettiğimiz parçalar. Onların bir tanesine çok hoşuma gitmişti. Hangisi? Onu izninizle çalarak söylüyorum. Aman dava çıkma başa çık. Bir yani. daha bir daha söyleyin Hüseyin Bey. Anlamadık. ''Aman dama çıkma baş açık'' ''Aman dama çıkma biraz açık'' ama, ''Aman söylüyorum. dama çıkma başa açık'' ''O muydu?'' ''Evet evet benim çok hoşuma giden bir örnekti'' <gülüyor> Ha <Kondurayı gülüyor> evet şey, şey orada'' ''Ne derler hmm. başın açıkken dama çıkma'' hmm. ''Aslında türküde söylenen şey'' ''Biz dama değil başa açık'' anlamında. anlamında da kullanılıyor. Peki çok teşekkürler Hüseyin Bey. Doğru, çok arkadaşlar. teşekkür ederiz Hüseyin çok Bey. Çok da güzel bir konu hatırlattım. Bunlar ama ya yanlış şimdi... Ee, Cihan Bey'in verdiği örnekler bir kelimenin değişik anlamları olması. Ee, Hüseyin Bey'in verdiği örnekler de yanlış anlam... Bu elastiklik mi? Bu, bu elastiklik değil elastiklik de nedir ya? ya, bu, ya. ya. Bu ha, yani, külliyen düşün, elastiklik. O gün konuşmuştuk şunu düşün Gönül yazarın bir şarkısı. Daha doğrusu Gönül yazardan dinlediğimiz bir pek çok sanatçıdan dinliyoruz ama Buruk Acı diye He, bir şarkı. O, o dönem konuşmuştuk. Onu ne diye anlamış bir dinleyicimiz yıllardır? Buruk satıcısı. Kapımda Buruk Acı. Buruk Acı. Bu yani böyle bir birleşiyor, ayrılıyor iki kelime şey yapıyor. Ama işte tam elastikliği, değil, elastikliği değil. değil. Türkçemizin elastiklikleri puzzle yapısı mı? Puzzle da denmez. Yani ona başka bir şey denmez. Yap evet. boz. Yap boss. Yani hakikaten karışmalar süreceye benzer şeyler. Ay ay. Hiç bulamadık ha. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Ya. No way. Ain't seen love like that radyomu söyledi. Modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Buyursunlar bakalım neler oluyor dünyamızda. Yetişin komşular belediyenin lalelerini çaldılar. Her sene oluyor ya İstanbul'da. Muzaffer İstanbul'da değil Mustafa ama. Muzaffer İstanbul'da değil, Muğla'da. Muğla Belediyesi. Muğla 14, Belediyesi bin... tecrübeli değil tabii lale korunma konusunda. Tabii 14600 laleyi sen misin diken. Bunların ben soğanlarını muanlarını ne var ne yok hepsini komple alırım diye. Yemişler mi acaba ya? Yani 14, <gülüyor> Soğan çi... neyince sen de öyle bir intiba yaratıyor o, o tip bir şey olabilir. 14000 laleyi mesela peyder pey. Çalanır benim yani bir seferde öyle şey olur mu ya 14.600 tane laleyi çalmamışlar yokta insaflı davranmışlar 5000 tane çalmışlar yakalanması lazım bu kadar laleyi çalanan adamı. mı ya tarlası gibi düşünüyor herhalde yavaş yavaş topladı onları i̇şte düşündüğü rahat, göbek tur. ya trafikteki göbeklerde bir takım adamlar bir şeyler söküp söküp götürüyorlar. Nasıl görmüyorlar bu adamı? Tamam ne olacak canım giyersin kıyafetini söküm yapıyorum dikim yap dikim ha, mi Bir yapıyorum, tane turuncu sökürmüyor. şey giymeye bakar yani. Yani onlar da uygun fiyata satılıyor ben büyük yapı marketlerde gördüm yani. Turuncu şey mi? Turuncu şey, sarı şey <gülüyor> hepsinden satılıyor böyle çok güzeller. 5 bin liralının e, akıbeti e, merakla bekleniyor. Önümüzdeki günlerde e, bu arada e, emniyet de uyardı. Sahte lalecilik. Sahte lalecilik konusunda çalıntı lale, çalıntı lale vakası diye tarihe geçer biliyorsunuz. Doğru. E, lütfen aldığınız laleleri. Mesela diyor ki lalenin diyelim ki tanesi soğanın tanesi 5 lira. Diyor ki efendim ben de 1 lira. Lütfen itibar etmeyin. Özellikle okul önlerinden falan kesinlikle almayınız evet, Çünkü esrar maddesi konuğundan Okul müdürleri böyle şey yaptı. Uyarılarda bulundular. Şu anda tüm okul müdürleri, e, muhtarlar. Ee, ve belediye encümeni biliyorsunuz encümen haftada iki kere toplanır. <gülüyor> Bunu ben zaten müfredata sokacağım vatandaşlık bilgisinde. Belediye encümeni haftada kaç kere toplanır? Cevap veriyorum iki. Teşekkürler lütfen. Encümene giren karar ne olmaz? Ee, bozulmaz. bozulmaz. Bozulmaz. Aslında bizim okulda öğrenmemiz gereken en önemli ders bu vatandaşlık bilgisi de değil de bürokrasi. Temel bürokrasi diye bir dersimiz olsa Temel bürokrasiye bizim, giriş. Ama değişiyor o ya. Ya Mevzuatlı diyorsun değil mi sen? E ona bakarsan şey de değişti yani. Gerçi bizim ders kitaplarımıza yansımadı da. Hani ne bileyim temel fizik kurallarından hani şey diye geçiyormuş hala kitaplar. En küçük madde atomdur. Daha bölünemez atomun altında bir şey yok falan Doğru, diye. Doğru onunla ilgili şeyler var. Doğru, temel doğrusunuz. bürokrasi diye bir dersimiz olsa o kadar faydalı olur ki. Telefon nasıl bağlatılır muhtarın. Yani biz muhtarın vazifelerini falan biliyoruz da. Hı hı. 444 numaralardan arandığınızda ne hı tip cevaplar yazar. vermelisiniz? Bunu gençler küçükken öğrenecek ki. Temel bürokrasi sonrasız... çok güzel bir ders. Bence seçmeli ders olarak madem bu 4-4-4'te daha seçmeli dersler belli değil ya. Hı -hı. Bunu koysunlar temel bürokrasi. Hem çocuk da mesela aileye bir katkıda bulunur. Tabii. Oğlum tabii. ne yapacağız mesela şey, bizim binanın şeyi yok. Heh. Ee, yapı denetim raporu yapı, yok. Yapı denetim <gülüyor> babacığım onu şöyle yapacaksın diye çocuğun uzun uzun anlattığını düşün Tabii. onu öyle yapmak Gerçekten lazım bir çocuğun sana öyle bir şey anlattığını düşün zaten sinirin tepende olduğu bir denet oradan şey yapacaksın evvel gideceksin evrakta dilekçen var mı baba dilekçe olmaları yapamazsın ki nasıl yapıyorsun sen onu? Ya sınıfın çok, en çalışkan çocuk olur. sınıfın en çalışkan çocuğu Aha. İş takibi yapan adam yerine girer mi ya daha doğrusu yani o şeye oturur mu o okay. çocuk, bu çocuk şey yapıyor. En iyi o biliyor falan filan diyor. Tabii Öyle ona bir... elden takip yaptırabilirsin. Onlara da ek iş. <gülüyor> Çocuklara da ek iş. Yavaştan yavaştan bunlar iş takibine başlayacaklar. Şu anda bulandı, için bulandı. Vallahi Temel bürokrasiyi lazım. ben ekliyorum. veya ya Yol... öğretiyorum artık yavaş yavaş. Kızım bunları öğrenmen lazım. Tabii. Onları hepsini öğretmemiz lazım. Ne öğretirsin sen <gülüyor> Ali'ni? İlk öğreteceğin şey ne olur? Dükkan Temel aşağı, Dükkan gireyim. açarken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Ben mesela iki seferdir Ali'ne şey yapıyorum. Oyuncak falan alacakken... Parayı veriyorum kendisi gidiyor kasana alıyor bir şey oldu. Şimdi yarın da şey yapayım havalar da güzel. Gitsin muhtara bir şey çıkarsın <gülüyor> nüfus sureti çıkarsın. Valla çıkarsın ciddi Akaya. söylüyorum ne olacak çocuğun şeyi yok mu? Daha profiterol derken sıkıntı yaşıyor nüfus suretinde. Ne tip sıkıntılar yaşayacak onları da yaşaya yaşaya öğrenecek Gegecim hayatta Sonra mücadele. Bir tane. Hangisi mesela ilçe nüfus müdürlüğünden çıkıyordu hem muhtardan hem ilçe nüfus müdürlüğünden çıkıp Nüfus, Neydi? Nüfus sureti su ikametgah mı? Yok gayet suretin. Sen ilçe müdürlüğünün, nüfus müdürlüğünden niye ikametgahını çıkartıyorsun? Çıkartırsın. Da çıkartır. da istiyor, <gülüyor> istiyor, istiyor hayır. Zaman çıkartır. Doğru söylüyor. İki, i̇kisi çıkıyor. Ben hani bir, galip bir bürokrasiye batmıştım ya. Orada bana ilçe nüfus müdürlüğünden şey demiş. İsterseniz buradan verelim size şeyi demiş. Oradan alınca ben hala yani, çıkıyorum. Şunun için söylüyorum. Eğer Ali'ni muhtar değil de mesela Kızılay'ı da görsün diye... İkametgah. ...şey Sen dedi, oraya da göndermişsin. İkametgah tamam, mı? Onu, hemen SSK şanına gönder bence. Orası kapandı, Gerçi orası da... kapandı. evet, onun bir paralelinde onun bir paralelinde olsun. Orası kapandı mı ya? Ay nasıl kapanır ya? Aa, nasıl kapanır ya? Bak, aa, bir şey... devir öyle kapandı, gittim. İngiltere'nin başkenti Londra'da e, bir şey lale haberleri bittiyse eğer, Bitti, lale <gülüyor> haberlerimiz. moda moda haberlerine, <gülüyor> moda haberlerine geçelim. Etek boyunun en kısa olduğu yaş araştırılmış. Cevap cevap veriyorum. Yaş ne kadar küçük etek o kadar kısa. Yaş ne kadar büyük çünkü benim toplumdan gördüğüm o. Yok belli bir yaşa kadar şey yapamıyorlar. Ne Kadınlar. Ee, yani o Hükmedemiyorlar Biraz daha kısaltayım, biraz daha kısaltayım, biraz daha kısaltayım. Onun bir şeyi var. Mesela 16 yaşından itibaren başlıyor minete sevdası. Kaç yaşında en kısa noktaya çıkıyor? Ee, Kim araştırdı? 21 bunu? yaşında. Tabii bu İngiliz kadınları için. Değil mi? Evet İngiliz kadınları için. 20'li 20'li yaşları. Ondan yaşlar, sonra bence 30'dan sonra uzamaya başlar. 23'müş. Tam 23. eksa olduğu açı 23. Tabii. Ondan sonra zaten minetik sinüs eğrisi gibidir. Şimdi burada onu hemen <gülüyor> anlatalım. Orada azalır, ondan sonra bir çıkış süreci başlar. Tamamen demişler, isteğe bağlı efendim bu demişler. Saçma birazcık bu <gülüyor> Evet, yapalım. lale yani ve minik haberleri bugün eğer iştahınızı açmadıysa başka ne haberler iştahınızı açabilir. Benim galiba bir andropoz durumum var. Yıllardır içimde yaşattım. Ege sen zaten andropoz olarak dünyaya geldiğini Gel, biliyor şimdi, muydun? Şeyde Londra'da sen doğduğunda şey demişler. Ya çocukta bir sıkıntı var. <gülüyor> <Bir sıkıntı> <gülüyor> ne oldu bir şey mi oldu falan? Çocuk ben andropozlu bu... doğdu diye. Ya şu burunları temizleyin. Burunları temizleyin diye ilk lafım <gülüyor> olmuş yani. Londra'da metroda minik etekli kızları görmüştüm ben yıl bir saniye şey geçin. Bu kadar hızlı anlatılmaz bu tür mevzular. <gülüyor> yani Hangi duraktaydın? Sinire <gülüyor> sinire, nasıldı? Hangi el, kapıdan el, keçedi? El ellerinizi masa üstüne çıkartabilirsiniz tekrar. Çünkü şöyle bir laf ettiğimi hatırlıyorum. Hani genç bir adam var 20'li yaşlarında... bacaklara bak falan demek yerine şey dediğimi hatırlıyorum. İnsan hiç ütümez mi? Ay hasta olur bunlar. Bellilerini üşütürler. İleride çocukları olmaz bazı iyi dediğim. Andropoz da değil menopoz da olabilirim ben. Valla o zaman karışmış tabii. Menopoza biliyorum. giren çılgın Türk olarak... <gülüyor> Dünya üstünde menopoza giren ilk erkek. Ve bu kadar genç yaşta. Tabii genç ki başka yaşta. erkekler de var menopoza giren ama olsun. Ya sana, sana ne kızın üşümesinden? Baksana bacaklarına sen. Yani yaşın gereği. Donu görüyorum diye bakacağım şeyi düşünüyorum. <gülüyor> ne pis adammış bu da ya biz hiç öyle şeyler... Yok ama İngiltere'nin öyle bir havası öyle var. var İngiltere'nin havası Abi. adamı bozar. Ve bozmadı işte. Nasıl tam tersinden bir etki yarattı. Yavrum kızım sen onu yesin bacaklarını. Bacak... Bir hırka tipi bir şey yok mu? Uzun böyle örtsün. Ört işte ne kadar güzel noktalara getiriyor insanı. Sevgili dinleyiciler bir saati daha andropoz diyerek nihayetlendirmek karar veremediğimiz tek bir şey var andropoz mu menopoz mu? Bu iki uçta denetrizi A. A. Fis Kaçkını <Gülüyor> Ofis Kaçkını Ofis Kaçkını <Gülüyor> En uzaklaşmanın en kolay yolu. 800 oh, as I still walk on, I think of a little runaway. A run, run, run, run, run away. A run, run, run, run. run. Ofis kaçkını hafta içi her gün saat 10'da Radyo Tüde. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Bir daha kendimize fon müziği seçerken böyle oynak oyna havaya sokan bir şey seçmeyin Çünkü her seferinde fon başlıyor. Konuşmak yerine oynamayız. Yani. Vallahi billahi. Bir de ter her basıyor. Bu bahar mevsiminde en tehlikeli şey Burada ter herkes basması. Her gün yeni bir figür çalışıp geliyor. Onu arkadaşımına hava atayım. işte göstereyim. Onları öğreteyim falan diye. Bayağı bir vakit kaybı oluyor. Yağla. Yani. Ee, yani. <gülüyor> evet. O zaman isterseniz arzu ederseniz şayet. Fahiro şeyler vardı. Onu anlatsana ya. Ezo gelinli hikayeler diye. Ezo gelinli hikayeler diye mi? Onu mu? Onu birazdan Çor çorbalı yapacağım. Çorbalı hikayeler. Bugün yapacaksın değil mi onu? Bir aydır, bir aydır hazırlanıyorsun. O bir aydır hazırlanıyorum da kendimi hala hazır hissetmiyorum Oktay. Hayır özür Çünkü... dilerim o zaman. Ama ben öyle. bütün her şeyini hazırladım. Hazırlamış ama. mıydım? O... <gülüyor> o değil ya. Ya o değil sen o başka <gülüyor> bir şey girme. Damat karşılaması mısın? Damat karşılaması mısın? Damat karşılaması mısın? Gelin Hikayeler. Ama böyle olunca benim direkt aksağına gidesim geliyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nereye gider? Aksağına gider. Teşekkürler. Abi. Neyse bunu köşeye yapacağız ilerleyen dakikalarda. Bu, bu, bu fragman bozduk. mıydı şu an? Bu anda? fragman, fragman. Tanıtım fragmanı. Bu fragman. O zaman az sonra falan defa yer. Ee, az sonra değil, önümüzdeki günlerde. Önümüzdeki yani. günlerde ya. ezogelin yani. gelin hikayeler diye. Ee, bir kadın dergisinden bahsetmek ya, istiyorum buyurun. size. Bir kadın dergisinin e, Twitter üzerinden okuyucularıyla yaptığı bir e, anket... Ee, erkekler ne tip yalanlar söylüyorlar? Neden önce? Ee, neden sonra? Neden sonra? Velev ki, ee, şöyle ki e, erkekler yoğuşmadan önce size hangi yalanları söylüyor diye sordu. Kadınlardan on binlerce, bin milyonlarca cevaplar geldi. İşte o yalanlardan bazılarıyla yüz yüze gelmenin tam zamanı diye <gülüyor> düşünüyoruz. Ee, Çok merak ettim. Kaç madde var? Ne, ama ne için bu yalanlar? İşte yoğuşmadan ya, sağlamak için mi? Tabii canım herhalde. Yoğuşma öncesinde. Herhalde ikna dediğimiz. <gülüyor> ikna yani, metodu olarak. Iknağı metodu olarak gözüküyor. <gülüyor> şöyle ki, e, o yalanlardan bazıları. <gülüyor> evet. Her şey zaten uyuyor musunla başlıyor. <gülüyor> Gerçi bu bir yalan değil. Bu bir yalan değil. Bu, bu bir, bir soru. soru. Evet, soruyla başlıyor. Uyuyor ee, musun? Yani eğer yan yanaysa uyuyor musun? Yok. Uzaktaysa uyudun mu? Uyudun mu? Evet. Ee, i̇şte onlardan bazılarından hemen küçük örnekler verelim. Biraz yanıma gelir misin? Sadece sana sarılmak istiyorum. Bu ıı, sıklıkla söylenen yalanlardan biri. Kadınlar bundan rahatsız oluyorlar. Bence yalan değil bu adam. Yani hakikaten en baştaki niyeti. Sarılıyor en başta. Belki Bence ondan diyorum. sonra bir kıvılcım. Sonrası ama tabii ki bu bir, iki, üç defa yaşandıktan sonra adamın şeyi de bilmesi lazım. Biraz yanıma gelir misin? Sana sarılmak istiyorum sadece. Yalnız sarıldıktan sonra bana bir hallenmeler var oluyor. Sonrasında hesaba katmanı istiyorum gelirken. Dememek ayıbı olabilir. olabilir ama o da denmez ki ya oğlum. Onda düşünmesi lazım karşı o, o, Burada tarafı. sadece biraz yanıma gelir misin? E, çok mesafeli bir soru. Ama şöyle yap. Yani biraz de. yanıma gelir misin? Mesela dönüp ne desin orada bak, kadın? Bak. Bence ondan rahatsız oluyor kadın. Yani kadın bence Evet, <gülüyor> gelirim. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman? Diye böyle devam ediyor. Yani bence sorunun şeyi garip. Ya sorun Mesafesi da, garip yani. sorulu şekli de tabi önemli. O yüzden yani adam kadında. kanepede yatıyor. Evet. Yanında böyle yarım kişilik boşluk var şöyle yaparsa böyle o boşluğa vurarak biraz yanıma gelsene şöyle böyle orayı hem vurarak bunlar hem karı koca mı? bu anlattığın çift ya daha Bilmiyorum. doğrusu bu seyrettiğin filmde <gülüyor> karı koca mıydı? <gülüyor> <gülüyor> ve de bu insan değil <gülüyor> mi bu öyle? ama gelsene dediğine göre <gülüyor> seninkinden daha güzel Gelsene, ya, gelsene diyor. Ya, Gelir biliyorum. misin? Evet, gelirim. Evet Çarşamba günü gelirim gibi bir cevabı. Ama yok. yani o Fahir'in yarım kişilik yere çağırma hikayesinde rahatsız edici olan başka şeyler var. Sorunun edici yeri... olmasından ziyade talebin orada yarım kişilik yere niye çağırıyor? Bir kere evet. ondan rahatsız olur mu? biraz kendin yarım kişilik yere geç de bir kişilik yere çağır insanı. Hiç. Badanın beklediği o fedakarlık zaten. Evet. Bunlardan devam edelim istersen. O zaman gelir misin de denmiyor. Yani gelsen ya, ya ye Evet. evet. <gülüyor> e şöyle bir tabii hemen bu ara biliyorsunuz Titanik'in batışının 100. senesi. 3 boyutlu olarak anıyoruz. 3 e boyutlu olarak ve çeşitli belgesellerle anıyoruz. E oradan hepimizin hatırladığı bir şey. E bir e ne diyelim diyalog. Burası çok soğukmuş üşüdüm. Şu battaniyenin altına girsek ya orada da hatırlarsınız. Buralar çok sıcak çok iyi ne var buralar soğuk mu diyordu ne diyordu ne diyor Bu, buralar kaldı. kuz diyordu ha <gülüyor> buralar hep kuzluk diyorlar şeyi diyordu değil mi onu çocuk alt katta kalıyordu da ondan mı diyordu öyle mi diyordu bir şey sudayken dedi. mi diyordu sudayken diyordu ben buralar çok soğuk ben düştüm tahtanın üstüne çıksam mı diyordu yani evet ya o sonla biti zaten <gülüyor> evet gitti sonra tahta değil olduğunu dün açık açık söylemiştik <gülüyor> evet. ee, devam edelim isterseniz. O kadar güzelsin ki baby sana dokunmaya kıyamıyorum. Şimdi orada o adam. O dokunmaya okuyor. kıyamayan adam. Adam. 10 dakika sonra. Ne no oldu da? Ne no oldu da fikirler değişti bir anda? Ne no oldu da bir anda bambaşka noktaya de. Ben bunları hep sormak istiyorum. Demek ki bu çocuğun çocukluktan gelme bir psikolojik bir sorunu, bir şey olması lazım. Çünkü 5 dakikada bir şey değişemez. Ya o da lafı, bizim bilmediğimiz bir şeyler oluyor. O lafı eden adam bir cevap bekliyor mu? Yani ne? kadından Yok yani dokunabilir böyle <gülüyor> kıyılacak bir şey hiç değil yani. Çok özel. Bir Kıymak var. ne demek ya? Ya öyle bir şey mi bekliyor yoksa bir tatlı bir gülümseme mi bekliyor? Ne bekliyor Bu orada? Orada fonda da ne çaldığı belli biliyorsunuz. Koklamaya kıyamam yani benim. Yok mal Oktay Demirci belgeselinde biliyorsunuz. Ben sana doyamam, sen bana kıyamam. Doğru. doğru. Ee, o çok güzel bir şarkı. Ama o coşkulu ya. Aha. Burada adamın niyeti başka bir şey yani. Ondan söylecime. Odaya çıkıp Televizyon izleyelim mi? Burası çok sıkıcı olmaya başladı. Bu dubleksi olanlar. Ters dubleks diye benim <gülüyor> o, de gözünde canlandı. Yok burada parantez içinde bir şey vermiş. İşgisi sinde. Yani ya. Şey, lobi, lobi de, oluyorlar. lobi de. Şey, şey Ya yukarı çıkıp biraz film seyredelim ya. Çok gidicem biz. İşgisi yapmadığımız ya. için biz olursun. Hemen tamam. <gülüyor> ya da hep birbirimizle yaptığımız için bizde hiç böyle bir şey olmuyor. <gülüyor> Ey izleyelim, çıkalım, izleyelim. Ne olacak ki? Ha lobi de var koca televizyon. Ya lobideki de açamıyorsun tam şeyini yapamıyorsun. Rahat Sesini rahat alacağım. seyredemiyorsun. Sesini açamıyorsun. Rahat rahat <gülüyor> seyredemiyorsunuz. Lobide televizyon nerede var ya? Lobilerde televizyon mu var? Yok git lobilerde televizyon. Lobilerde televizyon. Butik Olman. otel deseniz tamam neyse. <gülüyor> <gülüyor> Lobi. Lobilerde yok. Mesela şey e, başka. Ya hep dağıtıyoruz konuyu. Evet, hep özür dilerim. Başka yani. parantez içinde bilgi varsa Var var. Söyle. Parantez içinde hayvanları olan için. Eve gelip köpeğimi ve veya kedimi sevmek ister misin? Oha. Onunla tanışmak ister misin? Köpüşümü sever misin? Köpüşümü sever misin? Türkçemizin elastik yapısı işte. Al sana bir kez daha karşılaşalım. Yani. İlk Onu kez karşımıza çıktı bugün. kez karşımıza çıktı bugün. Veya e, parantez içinde... Şimdi burada bir dakika bu, bu adamları da yani e, yoğuşma için her türlü yalanı her türlü oyunu yapacak adamlar gibi gösteriyorlar. Belki adam bir kere zaten köpek sever bir adam olduğu belli değil mi? Evet. Köpeği olduğuna göre. Evet hayvan bir sever. Bir aşısındaki kadının da hayvan sever mi olup olmadığını öğrenmek istiyor. Evet. Yani seviyorsa aa bayılırım köpeklere iyi niyetle gel evde köpeği sev. Sonra kız köpeği sev sevse ne kadar sevebilir mi yani, insan köpeği? Köpeği sev. Hı. Ne yapacaksın bir de aşısını yapmak ister misin falan diye bir şey olmuyor. Sevdin köpeği, ondan sonra köpeği yeterince sevdiğimizde göre tekrar çıkalım demek de manasız. Manasız. Yedi, yani, yedi, ama mesela. o zaman şey olsun. Şu köpek kadar değerim yok mu gözünde? diyerekse şey yapar ya. Yani. Onu sevdin <gülüyor> kadar beni sevme. Şu köpek kadar değerim yok mu diyecek. <gülüyor> o. Ama o zaman Ege'nin söylediği gerçekten yani samimi duygularsa bu herif e, samimi duygularla e, hanfendi çağırıyorsa o zaman evden çıksın. Mesela şu, şu an o zaman. Şu anda ev boş. Anahtar şurada şurada. Ee, istersen Dolapta git. da zeytinyağlı taze fasulye var. Gidip köpüşümü sevebilirsin. Mesela. Diyebilir o zaman. Veya şöyle şey diyecek. Köpeği getireyim seveceksin mi? Diyecek mesela. İşte, sen burada otur. Ben gideyim köpeği yalnız içeride sokmuyorlar. Dışarıda sev. Sonra ben onu eve götüreyim. Ya da şey mi olmasını bekliyor? Şimdi kız öyle bir şeyler karşılaysa bu yalan deniyor. Getirdin köpeği eve kadar gittin. Tamam mı? Köpeğimi sev. Tamam. Seve. Gittin. Ondan sonra adam bir saniye dedi bekle dedi. Evet kadar dışarı dediğin kadın olarak mı? Kadın, kadın olarak. Tamam Hı -hı. evet. Gitti köpeği sevdi sevdi sevdi 3 dakika aman canım oynadı falan. Adam Beş ne yapıyor de. bu arada severken? Köpeği sevdir biliyor. Ayakta di, di, di, dikilip böyle bakıyor mu? Tamam dikeliyor. Tamam. tamam adam dikeliyor. Sonra köpeği sevdi. Bitti mi? Bitti. Aldı köpeği hadi hayırlı olsun deyip kapat çat diye kapıyı. Bu mu iyi? Bu iyi mi? İyi oldu mu bu? Bir tek iyi mi iyi anladım. <gülüyor> O son kısmını hiç anlamadım. Bence, ben açıkça yapıyorum hiç iyi olmadı. Bence de hiç iyi olmadı. Bence de hiç iyi olmadı. İsterseniz parantez daha için... Daha beter <gülüyor> oldu yani öyle <gülüyor> Evinde jacuzzi olanlar için... Parantez içinde veriyorum. Jacuzzi'ye jacuzzi girmek ister girer girer misin? Mi? Böylece jacuzzi'yi sevip sevmediği... Ege'nin teorisine göre... Jacuzzi'yi sevip sevmediğini... <gülüyor> İlsemmediğin... Anlama yöntemi. Evet bu da önemli bir şey. Yani Çünkü herkes jacuzzi sevmeyebilir. Da, da... Benim evimde jacuzzi olsa... Ben yani... Ee, herkesin seveceğini düşünerek herkesi davet ederdim. Hiç öyle bir amacım olmadı. Jakuzaya girelim mi? Çok güzel. Çok güzel bir fokü köpekler geliyor memeler falan diye. Herkesi davet ederdim. Valla memeleri işin içine katıncaya kadar çok iyiydi. Benim tabii şu anda hevesim var. Katın erkek kimin bulursan Jakuzaya götürürdüm. Yine sen bir bürgeye danış derim. Var. Evet. Bu arada <gülüyor> demek ki burada hepsini parantez içinde verilmiş. Evinde battaniyesi olanlar için demin verilmiş. Yani. Battaniyenin Battaniye altına girinmek ister misiniz tabii. diye. Ondan sonra... Çorap, çorap gen erkekler için özel. <gülüyor> mesela şey kıyafetlerini çıkarmak zorunda değilsin. Evinde kıyafet olmayanlar için bu <gülüyor> yani bir e, özellik olarak verilmiş. İşte bunlar hep yaşanan sıkıntılar. Hep bunlar şey ya bunlar yani bir soru sorulacak da akılda bir soru var. Hı hı, tam da hep şey bunun bu. öncesindeki sorular gibi geliyor bana. Yani mesela kapışımı görmek ister misin? Hı. Veya işte jacuzziye girmek ister misin? Hep yani o bir son sorunun öncesindeki Şeyler, yalan diye ki bunlar bunların hepsi soru tabii canım ko konuya giriş şey. konuya giriş yani zaten bize ne öğrettiler evet, Türkçe dersen, arasında... giriş gelişme sonuç diye bir şey vardır yalan desen mesela yalanlar senle hemen oradan çıkıp yıldırım nikahı yapmak istiyorum balıksa en güzel yalan, yalan. ondan evi senin üstünde yapacağım yalan. yalan veya mesela köpek köpeğim delirdi seni çağırıyor çabuk gel Hı. yalan <gülüyor> yalan mesela ama bunlar sorular ama nasıl üstü kapalı sorular Köpeğimi seveceğim, jacuzziye girelim. Burada bir tehdit yok, bir şey yok. Efendime söyleyeyim falan yok falan yok falanlı filanlı sorular olsa onu da anlayacağım. Bunlar ne diyelim konuya bir girizgah dediğimiz... Girizgah girizg soruları. Girizgah, girizgah soruları. Yani kadınların da rahatsız olduğu acaba yaratıcılıktan uzak olması mı yoksa... Sen diyen... Köpeği sevmek. <gülüyor> <gülüyor> jacuzziye girelim. Bir baktım bu da olsun geldi jacuzziye girdi. Bundan mı rahatsızlar... <gülüyor> Yoksa yani hep aynı laflar geliyor falan hmm, diyem biraz. Hep aynı laf olur mu ya pul koleksiyonu şey bitmedi mi? O mutlu. Kapandı yani. Nasıl kapandı o konu ben de bilmiyorum. O. Koleksiyonerler işte o pulcular yavaş yavaş yok. Örgütlendiler ve bitti, şey dediler. Ne? Yaptığımız şeyi seks manyaklığına çevirdiniz falan dediler ve bitti yani. Bitti. O zamanda çıkan yasalar tabii çok canlar yani. Çok etkili. Modern sabahlar. Modern sabahlar. İlk kalp insanlar modern devam ediyor. Espriler, şakalar da öyle. buyursunlar efendim. Şimdiden okuyorum ya. Evet o ama hiç belli olmadı biliyor musun? Çok güzel oldu. Çok popüler olur veya tutmaz dediğiniz bir şeyde haklı hmm. çıktınız anneyi hissediyorsunuz? Yani o şey haberler. Veya haklı çıktığınızın görüldüğü an. Öyle söyleyeyim. Ben yani koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. Parkenin üstünde kayarak yerde futbolcu sevinci gösterisinde bulunuyorum. Acı acı hissediyorsun yani. Yes, Bizlerin evet. yanıyor çünkü. Yok ya bizim o laminat parkeler var ya acayip güzel ya. Çok güzel kayılıyor. Kayılıyor mu? Sen orada şortla kayda bakalım ne oluyor. <gülüyor> Doğru. O aklıma gelmedi. Shortla kaymak aklıma gelmedi. Benim hiç tutman zannettiğim şeylerin bazıları o kadar çok tuttu ki o yüzden onun şeyinden ezikliğinden tutmaz dediğim şey tutmayınca çok fazla hava atamıyorum. Birisi şey derdi. Onu da tutmaz demiştin Derdiye yani. Ya işte içime Yaz, atıyorum. Yazılı çalışacaksın. Gerçi biz de yazılı çalışıyoruz ama geleneksel olarak bizde şey vardır mesela dizi sezonu başladığı zaman yani televizyon hmm. yayın döneminin başında ne tutar, dizilerden ne birer bölüm izlenir. Her diziye birer ikişer bölüm zaman ayrılır hmm. ve izlenir. Doğru. Ağzımıza birer parmak bal çalıyoruz yani. En yerden. sonunda da Tutar tutmaz tutmaz ama çok güzel diye bu, bu şekil e, yorumlar yapılır işte yani onlardan bir tanesinde haksız çıktığımı ben e, öğreniyorum. Tutar dediğim mi tutmadı tutmaz tutar, dediğim. Tutar tutar kesin tutar dediğim hiç tutmadı birinci bölümünü izledikten sonra öyle bir e, tahminde bulunmuştum ve biraz yani üzüldük. Tartış içerisindeyim üzüldüm. ya. Ne bu? Ke Keşanlı Ali Destanı bitiyormuş <gülüyor> <gülüyor> tutmamış kaldırılıyormuş dizi yayından. Ee, öyle bir şey bakalım. Ee, Necat İşleri Besatçay'da görme imkanı olarak da ha, yorumlanabilir. yorumlanabilir bu. Necat İşler şey mi? <gülüyor> o zaman ben saçları sarıya boyayım abi diyerek ayrıldı büyük ihtimalle oradan. En son geldi galiba değil mi Besatçay'da? Yani vallahi o herhalde geldiği de şeyle alakalıydı. Dizi öncesi çekimiyle alakalı diye tahmin ediyorum. Hmm. Bu arada bugünlerde Besatçay'ın ey... yapımcıları ellerine oluşturmuşlar mıdır acaba? Oh be tamam Necat geliyor tekrar falan diye. Bilmem Tabii ki projeyi özledik ama. <gülüyor> <gülüyor> e, bir yeni bir korkumuz var insanoğlu olarak. E, İngiltere'de ortaya atıldı bu kavram e, 2008 yılında. Ve artık iyice hayatımıza yerleşti. E, nomofobi. Nedir bu? Nomofobi. -nomofobi. Biliyorum ben nomofobi. -nomofobi. no mo -no -no mobile, no -mobile. Fobiya. Doğru. Yani e, nedir? O zaman <gülüyor> cep telefonu korkusu. Cep telefonu olmaması korkusu mu? Tabii cep canım. telefonunu çekmeme korkusu. Yok cep telefonu olmama, Cep telefonuyla oraya buraya e, erişememe korkusu diyebiliriz. İster çekmesin, ister Hayır, şarjı söyle, bitsin. Yanında olmama korkusu. Evimde, yani unuttum. Olmama korkusu. Ha, evimde unuttum korkusu. Hepsi. Hepsi. Yani eğer böyle bir... Cep telefonuna veya işte artık akıllı telefonla hmm. oynayamıyorsan o sende bir rahatsızlık herhalde. yaratıyor, bir huzursuzluk yaratıyor. İletişim olan anda uzak kalma korkusu diye bir kavram. Bence en çirkin korku şarjının son noktalarda olması. Böyle bir de konuşayım. Ya orada, Yalnız şarjın bitebilir falan diye. Ama orada bir... şey var işte ya bir yerden şarj, şarj bulma umuduyla. Umudu var. Ya işte falanca marka şarjı olan var mı dediğin zaman zaten artık her şey fikslendi. Bir Öyle... ince uçlu diye bir şey var mesela. Evet. İnce uçlu şarjı <gülüyor> olan var mı? Ne oldu o artık yani şey kuralları gereği artık sorulmuyor. Ben hiç duymuyorum o tip soruları ya. Eskiden ince uçlu diye bağıran adamlar görürdük yani şeyde. Tabii aynı Sokaklarda. adamlar zaten bundan 15 <gülüyor> sene önce de 07 <gülüyor> ucu olan var mı diye bağırıyorlardı. Büyüdüler mi yani? Ya onlar anda. büyüdüler ince uç oldular ince uçlardan da geçtiler artık şimdi bambaşka noktalara gittiler. Ayıp mı ya istemek? Şarj... Okuldayken şey... 09 ucu var mı? Yani işte, ben okuldayken... ben sana söyleyeyim 09 uç hep şeyle i̇şte, bakmışımdır. 09 uç deyip gülüyorduk. 0-9 diye değil mi? Çok ayıp bir şeydi Birimiz yani. Birimiz işte 3-5 kişilik bir arkadaş grubundan birisi sınıfta 0 var mı diye bağırıp <gülüyor> ha ha diye gülüyorduk. Ondan sonra da niye hiç arkadaşımız yok diye üzülüyorduk. <gülüyor> Ama yani orada insanlar Başlaşımda ayrılmıştı. 09cular ve 07'ciler. Hatta bir... 0507 ayrımı vardı. Yani hayır 0507 lar azınlık bile değildi. Ben öyle, <gülüyor> <nasıl> öyle hatırlıyorum. <gülüyor> Tuğlayla yaz daha iyi falan diyorlardı yani. Yani neler neler yaşadı. Ve burada 2B uç zaten biliyorsunuz özel şey diye de belirtenler vardı. Aşbeciler evet, vardı. Aşbeciler vardı. 2B uççular vardı. Bir de ben normal kalem kullanıyorum diyenler vardı. <gülüyor> onlar onlar hakikaten azınlık bile değildi ya. Onlar numunelikti. <gülüyor> E, nelerden nelerden siz neciydiniz kaççıydınız siz ben 05'ciyim ben, ben de 05'ciydim 07'ciydim sen 07'ci miydin tombo 2000 Söylediniz ya bana bunu da hiç öyle bir girişimiz olmasın <gülüyor> ama ya. söylettiniz yani 03 var mıydı ya 03 <gülüyor> 03, 03. <gülüyor> çok biz Mimar yetişemedik onu. değil mi, mi derler Mimarkali. o şeyde yani mimarlık fakültesinde o şehir bölgeciler falan kullanırdı onu ben şöyle bir şey hatırlıyorum 03'ü sorunca ortamda birinin 01 bile var demesi lazımdı onu demediğimiz için kendimizden utanmalıyız ne bu utanç içerisinde yaşamaya Yaşamayız. devam etmeyi öğrenmeliz. bu utançla yaşamayı öğreneceğiz neyse canım sağ olsun ya ay vallahi keyfim kaçtı ya niye böyle oldu ne bileyim sıfır ne, sıfır, ne, sıfır ne, ne, ne, ne, keyfim <gülüyor> kaçtı? sıfır üç sıfır beş sıfır yedi derken işte herhalde Türkiye'nin o e, en çalkantılı dönemi sıfır yediciler sıfır beşçiler falancılar filancılar deyince o günlere bir gittik geride gelemedik yani Canım sağ olsun. tuvalet Dottum suyunun ya. içme suyuna dönüşme e, projesi var Bilgeç Köpekler tarafından Bilgeç <gülüyor> tarafından finanse şey ediliyormuş. Niye bir tuvalet suyu ya? Birazcık daha temiz bir suyu seçsene. Musluk suyuyla başla ya. <gülüyor> musluk suyuyla başla. Hayır olarak Allah. musluk suyu şey canım zaten. İçiliyor yani. İçme suyu. Yağmur suyu. Ya bu Bilgeç şey mi yapmaya çalışıyor? Ben sempatik o... görünmeye çalışıyor. Hayır yani o kadar para var ki ben yani size paramla bu suyu da içirtirim demeye mi getiriyor yani? Ne ne demeye getiriyor? Ben bunu böyle bir şey algılıyorum bu Köpek yani. gibi içecekler diye. yani, yani böyle, böyle bir şey. Sızmış, basına sızmış. Parasıyla değil mi oğlum? Ben bunu da içirtirim size falan mı demeye getiriyor? Ne demeye getiriyor? Belki paramız yok ama e, şeyimiz var. Neyimiz var bizim ya? Gururumuz. gururumuz, gururumuz var. var. <gülüyor> tamam, başka neyimiz var Oktay? Araba var. Para, haysiyet. Haysiyetimiz var. iki paralık bir haysiyetimiz var. Ondan sonra Onda da yani çarçur etmek istemiyoruz. Dünyanın meselesi içme suyu değil herhalde ya. İçme suyu. Yok canım böyle tarlaları şey falan. Içi... Yok yok içme suyu i̇çme da suyu çok önemli bir mesele. Su, su çok dediğimiz... önemli bir mesele. Bu, İyi su mu? Bu, diyor diyor ki, bu kendinden hesaplıyor. Ben günde 5 bardak kahve içsem 2 bardak da su içiyorum. Çay içmiyorum zaten. İçme suyu içme suyu. En büyük meselesi ya dünyanın. Olur mu şey diye? Yok canım ya yani içme suyu Gavrucum, bir şekilde... nasıl yok canım ama esas var. Esas tarlaları, marlaları sunuyacak sular lazım. Hayvanlar için <gülüyor> sular lazım. Oğlan galon galon su gidiyor. Hayvanlar Esme çok içiyor ya şimdi bakıyor hayvan 20 litre için. <gülüyor> hayvan 20 şey diye düşünüyor. Bu iyi su alsam hayvana. <gülüyor> en ucuzunları alsam. Onlar yer. zaten öyle ayrılmıyor. Fahir'in dediği doğru. Yani güzel bir <gülüyor> tarla sulama suyunda sıkıntımız yoktu. Yani esas esas hayvanları yıkama şey, suyunda sıkıntımız var. Yani öyle bir şey yok. Greenpeace'in su... rakamları vardı da bir dana için bir ton su mu gidiyordu ne kadar su gidiyor işte ha? Şimdi iyisi... o ne D dana şey mi alıyorsun 440 yüz arayıp bizi iki dama cana dana için mi diyorsun ya şimdi onu şöyle dana cama <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu sefer <soper> <gülüyor> 15 tatili San Francisco'da geçireceğim bu San Francisco sokaklarına kaçarken bir iki tane de tokat şeyi ekleyebilir miyiz buraya? Şap şap şap, şap giderken. Arkadan enseye sev Bir işte kaçan, kaçarken kalan adama şöyle bir iki şey. Şöyle demiş e, bu uzman Sara Hanım atomların manipüle edilmesiyle tuvalet suyunu güvenli hale Arkadaşlar, getiriyoruz Arkadaşlar atomları lütfen manipüle etmeyelim lütfen ya. Valla öyle bir şey yapmışlar ya. Ee, bakterileri sudan ayırıyoruz demişler. İyi kokusu ne oluyor? Küçük metal... Kokusu bak bakteri. Bakteri, bakteri ayrılınca koku da ne Kokudan oluyor? Kokudan rahatsız olmazsın o kadar. Bakteriyle beraber gidiyor. Küçük metal nano parçacıklara reakti ediyoruz. Ha? <gülüyor> reakti ederek... Bitmem bir şey özür dilerim. <gülüyor> Hidrojene daha sonra da içme suyuna dönüştürüyoruz demiş. Pardon oksijeni nerede oğlum? <gülüyor> <gülüyor> çok güzel ama azıcık bir kimya bilgimle bile orada sadece hidrojenle su olmaz. Biz gibi de marka verseydi ya. Bütün <gülüyor> bütün güvenilirliği, araştırması falan filan. Yani bu kadar açıklama yaptıktan sonra ve tabii ki <gülüyor> diyoruz. <gülüyor> Mesela o, o oksijeni olmadan su olur mu ya? Oksijeni oksijen ol, oksijen olmadan ben suya Ne diyeyim ya? Olmaz ben su bile demem ya ona. Basmışlar hidrojeni. <gülüyor> Onun formülü belli ya. Ya tabii belli sa olur zaten. sahte su üretimi yakalandı. 2'ye 1'i ne onun öyle bir formülü var. 2'ye 1 katıyorsun. Tabii sahte mesela su üretiyorsun. Mesela 2 bardak hidrojense bir bardak su bardağı oksijen. Ben geçen bir su içtim mesela belli yani bir tane hidrojen koymuşlar. İçim bulandı. Sassı sassı oldu. Tabii tabii. Bir de bir hidrojenden çalıyorlar ya. Hep hidrojenden çalıyorlar. E yani. oksijen var. Her yerde yani. var. <gülüyor> Bak adam ne güzel böyle çözmüş olayı. Eee. Evet. Bu... Bir de onu böyle iki hidrojen bir oksijen biraz da eşkili olsun diye. <gülüyor> <size> o, <konuşacaksın. gülüyor> o çok güzel oluyor. Kızlar falan çok bitiyor. İşler, sıkıntı, dersler, stres, ofis yaşantısı hepsi bitiyor. Gün akşama ulaşırken tek bir plan var. O da çıkış planı.